Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü'yle Muhammed. Konumuz inşallah olsa Mirac-ı Nebi Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin en büyük mucizesi olan Mirac. Konusu inşallah Mirac. Mirac uruçtan geliyor yukarıya çıkma anlamına geliyor. Bir de ismi olmasına göre yani merdiven manevi anlamına gelebiliyor. Mirajın iki yönü var. iki bölüm yanında. Birinci bölümü Mekke'den, mescid i Haram'dan Kudüs'e Meclis-i Asayi'ye olan yolculuk. Bu Kuran-ı sabittir. Ayet-i ile bu imkanı Allah korusun, tabi kafir olur Recep-i Teala yı. İkinci kısmı ise, Kudüs'te, kubet sahra'dan göklere çıkış. Kavseyn, aklıma uzanan bir yol. Her şeyin bir alt yapısı var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin de en mazun olduğu yıl münacil olduğu zaman İzzet'ten bir buçuk yıl önce oldu bu olay böyle. Nübüvvetin Mekke dönemine böyle dönüyor. Nübüvvet dönüyor. Peygamberin peygamber başladığı dönem anlamına geliyor. Nübüvvetin 10. yılında 10. yılında Önce Ebu Talip öldü muhteremler. Onu ölü diyoruz ona. Rahmet diye mi kendisine? Ki Ebu Talip Peygamberimizin amcası. Peygamberimiz onun yanında kaldı sigişinden sonra elinciye kadar yürümek için kadar. Amcası Peygamber'i çok sevdi. Onu korudu, kolladı, evlendirdi. Fakat ne yazık ki iman edemedi muhtemelen böyle. Kureyş'in reisi olması dolayısıyla elde büyüyen bir yedime bağlanmak onun ağrına gitti, onuruna gitti, nefse manasına dokundu. Yani peygamberimizin bildiği peygamber olduğunu ama ikra etmedi bunu, onu aymadı bunu böyle. Hatta ölüm anında Peygamber'in yanına gitti. O da amcasını. Onun yanında kaldı çünkü. E, fakat işte sebep yapımı muhteremler onda Ebu Cehil o da gelmiş onu ziyaretine Ebu Cehil'e böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalvarıyor amcasını. Amca olur amca. Bir defa olsun Kirimşad getir sana şabat edip etmek imkansız olsun Başerde Ebu Cihar'dan bastırdı Ebu taraf sakın ah bırakın babanın den diinderten o anda getiremiyoruz muhteremler, bir de gitti böyle Peygamber Aleyhisselam dedileri amcasından tabi şu ilgi gördüğü için buna bir vefa karık lazım bana ilgi karşı olmazsa ben nankörlük, Peygamber iki avuçları ile amnesinin baştan başladı. Her tarafı sıvazladı. Neden? Peygamber okudu el, ateş yakamaz muhtemelen. Yalnız iki ayağının alt tabanı unutturuldu peygamber, unutturuldu. Unutturuldu. En ağır azap cehennemde, Ebu Talib azabı böyle. Yalnız iki tabandan yanacak, ama beyin kaynayacak. En harfi bu. Allah korusun. Peygamberimizin bu aynı zamanda bir kuruluşuydu böyle. Kureyş olduğu için her ne kadar iman etmese de yine o dönemde Kureyş kabilesinden akrabaları Aleyhisselam Hazretleri'nin imana gelmemiş olsalar bile Ebu Talib'in böyle teşvikiyle onu korurlardı peygamberi o da peygamber için bir yıkım oldu. dıştan Ondan mahrum kaldı. Üstelik yerine kim geçti? Ebu Leheb. Ebu Leheb Mustafa. O da bizim peygamberimizin. Ama İslam Kur'an düşmanı muhtemelen. Böyle. O geçti. Peygamber için çok zorlu günler başladı. Zaten hep zorluydu. Eki dönemi. Zaten daha zorlu günler başladı. Üç gün sonra Peygamberimizin vefakar eşi Hadis-i Validemiz Hazmıdır. O defa, Üç gün sonra Efele. Üç gün sonra Peygamberimizin kucağında ilk Müslüman ilk Müslüman Efele. Birinin numaralı Müslüman İmin kendisi Hadis-i Kübra valiyyemiz Yirmi yıllık eşi Peygamberimiz. 25 beş yıllık Beş yıllık kendisiyle Tabi peygamber de olsa Allah'ın takdirine kimse kıraşa muhtemelen efendim. Yani peygamber kendi de ölüyor efendim. Bırakın başkasını efendim. O canından çok sevdiği eşi, Hatice Validemizi o kadar canı sevdiği halde onun kucağında tabi konuşa konuşa öyle ki onda Hatice Validemizi ne görüyorsa tabi peygamberi görüyor muhtemelen Onları görüyor bu şekilde böyle kavuştu. Bu tabi kolay geri bize böyle. bir deyince bazı müşterisler bundan. Yani eşi öldü e Allah'a emanet Kolay gibi gelir muhtemelenler. Öldüğü muhtemelenler böyle. Bazı yaşancı bir bağlı şey bilinir böyle. 25 yıllık eşi ama verrakar böyle. Peygamber için hem eşi, hanımı. Her şey dedi. Her şey peygamberimizin. Mekke'de ağırlığı vardı. Zengindi, tüccardı böyle. Hatta dış ülkeden mal getirirdi. Deve kervanlarıyla. Kendisi. Yani böyle ağırlığı olan, sözü geçen, akıllı her yönden peygamberimize kanat gelen peygamberimizin içtimmek için her şeyi göze alan, Peygamberimizi kollayan, koruyan, peygamberin eve gelince üzüntü olarak geldiği zamanlarda, onun gönülü alması bile alan her şeydi. E, Peygamberimizin iki kanadı kırıldı muhtemelen. İlk kanadı böyle. Bir anında Ebru Talip, Kuleş'e reisi, beklete ağır olan kişi, sıkıntıya eve gelince de Hacı'ya validen bir muhtemelen. İkisi kalbeden mi tabi? Peygamber'e bu çok zor geldi. Hatta o yılın ismi o şey oldu. Hüzün yılı adı oldu. Hüzün yılı böyle. Arapça siyeti hüzün deniyor. Hüzün yılı oldu. Anladınız mı? Peygamberistin başı yakıyorlar. Ebu Leheb beyde ona kaldı. Koş reis oldu. Yeni olan peygamberle konuşmuyor artık hiç. Arkasından taş atıyor ayaklarına yaralıyor. Baarı insanlar dinemeyen bunu diyor, Bu beşin deli gibi haşaya böyle diyor. Peygamberimiz e göre yapamadım bekledim o teremler. Ya yap, yaktırmıyor böyle. Ama durmak yok Peygamberimiz teremler. Durmak yok pekişiyor. İyi kanatı kırıldı. Eve gidiyor ev karanlık mı teremler? Hatice valim çok evde. Ev karanlık gelirken sile böyle. Evde günü alacak evde böyle. Dinelim evde böyle. Ev karanlığı, dışarısı karanlık, zulümle e, her yere kapladığı. Baskı işgene zulüm altında. Ama durmak yok. Göre devam edecek böyle. Ne yaptı? Taif'e gitti muhteremler. Hadis Zeyd'i aldı. Eshab-ı İkram'dan. Taif'e gitti. Orada kaldı. Bir ay kaldı orada. Ama kader muhteremler imana kimse gelmedi. Devamını taşladılar. Hakaretliler. Saldırı üzerine saldırırlar. Tekrar döndü. Yine Bekir yine geldi. Dedi ki Efendimiz çok şey Hatice Validemizi muhtemelen verdi. Hatice Müslüm'de diyor ki Ayşe rahmetleri. ben diyor Hatice'yi diyor yani ortak yani anlamı tabii geliyor. Hiç onu görmediğim halde diyor en çoğunluğu kıskanırdım ben diyor. Kıskanırdım diyor. Çünkü Aleksan Hazretleri diye hep ondan bahsediyordu muhtemelen. Hep ondan bahsediyordu böyle diyor. Hatta bir gün Ayşe Ayşevalemizin böyle kıskançlık damarına dokunuyor ondan bahsettir peygamberimizin. Şöyle dedi bir adı şirfini kıskanayım Kendim yekün fi dünya imret illa Hatice de ki ya Resulallah dünyada hacama şey bu kadın başı yok muya buna bahsediyorsun. Yani dünyada ondan başka mu kadın hep buna bahsediyorsun. Fe yekul aleysa indaha hayat ve canat. Hazreti boy almıştı ne oldu? Peygamberimiz geldi, şey dedi Resulullah. Ya Ayşe, haside böyle de böyle dedi böyle başlayayım haber. Herkisi bir inkada iken bu iman etbali. Her buna karşı ki ona dost oldu böyle. O beni kordu, kolladı beni böyle. Onda oldu yavrularım. bunun üzerine. Yine bir gün yıllar tabi sonra bir yine mevrede oturuyken teğem Alison'ın evinde Ayşe şey beraber bir kadın sidişadan izimizle içeri girmeye bir kadın. Teğemim şurada burada. Allahümme Halebi bint Huyet bu gelendi bu dedi, Hale de Hale. Hüveyti kızı hale bu. Kim hale? Hatice aleminin kız karıştı muhtemelen böyle. Aleminin sesi, aleminin sesi deriyor muhtemelenler. Aynı <gülüyor> bir ses der. Haşi kız karıştı hazırlığı hale, benim kapısına geliyor, izin istiyor içeri girmeye, ve onun duyunca, Allah'ım ben, hale dedi böyle. Duyuklandı muhtemelen böylece, aklına Hatice alemini geldi Hatice muhtemelen. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yetim dolu muhtemelen böyle. Hiç babasını görmedi böyle. Tabi o da insan. Peygamber ama o da insan beşer Yer iş Yer, içer, uyur, yorulur, sıkılır, üzülür, ağlar, güler. O da beşer muhtemelen der. Ne var ki Allah şikayet etmez muhtemelen der. İstini hepsini çeker. Allah tevekkül eder sabrede mutsuz edavlanır bile. Fakat tabii çırıklar soğukta oynuyor soğukta bakıyor akşam üzere babaları geliyor çırıklar arkadaşlarının koşuyor babaların çırıklar baba baba diye babasını babası kucağına alıyor kaldırıyor en bir el götürüyor Şöyle baktı baktı Allah Allah benim niye babam yok diye ben mutsuz böyle. Niye benim babam yok böyle? Eve geldi. Hz. Amine'ye anne anne herkesin babası var. Niye benim babam yok? Hz. Amine tuttu zor göz Yavrum Muhammed'in seni babam var ama uzay yere gitti. Uzay bir gitti Muhammed'e böyle. Daima zaman öğrendi Al-Sosre bunu. Fakat Altı yaşına gelince Medine'ye gittiler. Annesi ünlü eğmen vardı. Babadan kalma cariyesi böyle. Üçü beraber Medine'ye gittiler. Dönüşte uğradılar. Tevhidin babasının bedarında. Medine vefatı olmadı. Abdullah Hazreti Muhtemelen. Dedi ki hasta amele. Bak Muhammed'in Muhammed'im işte babam burada yatıyor dedi Muhtemelen. Yatıya, baban öldü dedi böyle. Artık süreyi dönüyor, gerçi ona. Tabii altı yaşında bir böyle. Bir babasını görmemiş. Bir baba hasreti. Baba yanmasıyla böyle. Çok ağladı pek oldu böyle. Annesi ağladı. Pevim ağladı. Miran tabi sarıldı da birbirlerine. Dönüşte Mekke yolunda ebbad denen bir yer var. Oraya yaklaşınca dedi ki hasta amele Ümeyme de debede. Dönüp Ümeymen'e Ümme, neye kadar gideceğim? Çok rahatsını ben de inelim şurada. Peki amele de Ümeymen indi. Yardım etti diye inmesi için hasta amele valimiz oturulamadı. uzandı mı terime yer uzandı böyle. E Peygamber tabi daha doğdu dinmemiş daha kurmamış gözüşlere daha Annesi öyle görünce yarık baygın halde yatarken yerde üzerine kapaklandı başta ağlamaya. Anne seni biliyorsun Beni kim bırakıyorsun? Ağlam başladı. Tabi hasta hamile aldı Ümimi aldı muhtememden. Peygamber ağlıyor. Hasta hamile zor oturdu. Gel yarım diye aldı kucağına. Şöyle buyurdu. Her yeni eskirir her yaşayan ölür. Ben de öleceğim. Ama senin ne olduğunu göremedin de biliyüm ne olacağını. Ama göremedim ben o zaman böyle. O bir Fatıma Hanım deruba. Öğrenemiyorlar o da. Lekiye geldi. Ümmü Emem Mekke'ye getiriyor dedi. Dedesi sağ aldım tazetlerim derler. İkisi o yanda kaldı böyle. Yetiniyor bir oradan gören o zaman İki sene sonra dedesi de o ağırlaştı. Ölüm hastalığı artık. Çağırdı oğullarını. Dedi ki bakın yavrularım ben gidiyorum. Ama gözüm arkada. Torunluk çok. Ama peygamber çok seviyor. Ben de ölüyorum ama gözüm arkada. Kim buna şirin sahibi olacak? Kim bunu üstüne alacak? Kim acaba bu Ebu Leyev çıktı. Daha büyük da Ebu Talib'ten. Baba onu ben alayım dedi böyle. Oğlum bana teslim et. Ben onu bakar büyütürüm. Dedi ki Abdülhuza böyle ağır hasta böyle yattı yerden. Oğlum Ebu Leheb Abdülhuza oğlum İsmam Abdül Abdül Abdül böyle. Oğlum Abdülhuza malın çok zenginsin ama kalbinde yok merhamet dedi. Kalbin katı. Sana güvenemem. Benim gavrum muamele çok nazik o dedi böyle yok hükretti böyle. Sonra Kuraş'la belediye. Be, Ebu Talib çıktı. Baba onu ben alayım. Yavrum senin malıyor fakirsin ama ama gönlü zengindir muhtemelen. Bir de soralım bakalım Muhammed'e. Yavrum hangi amcangını istiyorsun? Kalktı Ebu Talib'in kucağına oturdu hemen böyle. O böyle 8 yaşında 25 yaşına kadar yanında kaldı denilir. O yanında kaldı. Hizmetten bir buçuk yıl önce Recep ayının 26. günü, yine yani bu akşam. Bugünü Bu günü 26. gün Recep'in Aleyhisselam Hazretleri, o gün çok bunaldı müşrik eden muhtememde. Çok an Mekke'de çok an bunaldı böyle. Hakaretler, taşatmalar, şunlar bunlar peygamberimizin muazzam böyle yakın baskılara Evliyalar göle benzer evliyalar göle benzer bu derler. Evler göle benzer. Göldür, suyu vardır. Su insan yararlanır ama göle gelen. Yani evliye oturur onu cihate gelirler. Ona faydalanırlar böyle. Peygamber akarsuya benzer. peygamber akarsuya. Akışa durmadan bu derler. Şimdi akarsuyu eğer çıksın durmaz. Yana giderek kıvrla, kıvrla, kıvrla. Ama akar mutluları böyle. Böyle, böyle peygamberlik mutluları böyle. Ne kadar akar su varsa, neyir ırmak varsa hiçbir yere iblik akmaz bundan böyle. böyle kıvrım kıvrım böyle. Tepe gelir aşağı yandan yandan yandan böyle peygamberlik mutluları böyle. Bak peygamberlik Alistan Madriyatları'da belki de yabancı ilgileniyor. Onlar ölürüyor artık. Gece uyumuyor. Sonra bunu yapıyor. O gün çok yoruldu o hatlarımda. Aç böyle. Bunaldı, sıkıldı. Artık evine gidecek evde Hatice Validemiz yok. Ev karanlık teremler. Ev karanlığı. Evde sıkıcı sıkacak kendisine. Nereye gideceğini düşündü? Mühane. Hane. Ebu Talib'in kızı. Hasa ablası oldu muhterem. Böyle. Ümmü Hane zaten beraber büyüdüler. Yıllarca. O ele gidildi böyle. Kapıya gitti. Ya hani. kim o? Ben Muhammedim. Dedi ki, eğer kabul edersen, bu akşam burada misafir kalayım burada. Tabi buyurun diye böyle. Ama dedi haber olsaydı bir şey hazırladım sana. E dedi bir şey yok şu anda. Olsun. Ben bir işe gireyim de yeter bana bu. Ona bir hasır verdi. Yapmak için. Bak muhtemeler. Yatak yok. Battaniye yok muhtemeler. Öyle. Divan yok. Örtü yok muhtemelen böyle. İnce bir hasır. ince bir hasır verdi. Zaten döşeme toprak. Bileğen bir ibrik verdi hembele. Haptalması için böyle şey. Ümmü hali de kadın olduğu halim muhtemelenler babası kılıçını aldı. Ben bunu gece bekleyeyim. Düşmanları var. Buna bir şey yapmasa bu canı tembire baktığımda. Uyumadı gece hem de. İndiden dön dön dolaştı. Kadın kızlık babası kılıcıyla. Benim Anas Hazretleri çok bitkin, yorgun bir halde böyle. Aç, kanını aç böyle. Bir okma ihtiyacı yok, yemiyor böyle. Abdül tazir edildi. Namaz kıldı. O üzerine üzerine zikrullah'a daldı, tefekkür'e daldı, mali bir hallere daldı. O anda ya uzanmış, yakmış böyle. Hasır üzerine ben Uykuya tam dalmadı böyle. Şöyle diyeyim Sine. Sine ben nevim. Neyvim? Ağır uyku. Sine uykuya dalma ama etrafına fark ederler böyle. Konuşan, duyar, insan fark ederler böyle. O sine halinde İl Diyaruz uykunun o aradayken gök şeyi, tavan açıldı. Alın terimler. Ondan Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbim vur Ceb Cebrail Aleyhisselam'a Ya Cebrail'im Git benim Habibim çok sıkıntıda. Onu al da benim mülküm bir gelsin bakalım. Yerle gökte geçsin de bir avuç müşrikten üzülmesin beni. Mevlam yani böyle bir delir ya sıkılmadan kızı gelmez diye vıtıranlar böyle. Yani büyük mucizeler böyle. Büyük olaya bağlı bakan böyle böyle. Cebrah-i gelince Peygamber buyurdu, ya Cevap'a kardeşlerim bu saatte ne geldin böyle? Seni Rabbin davet etti böyle. Rabbim ülkünü gezdireyim seni, gezdireceğim böyle. Sen bu dünyayı gözüne büyütme dünyayı. Gençler öyle muhtemelen böyle. Yani göklerine bakınca, o yıldızlar alemine dalınca, o galakselamına girince, dünyayı bir nokta değil muhtemelen. Noktanın milyonda bir değil dünya böyle böyle ne halkı hiç bir sıfır o zaman peygamber Ali semazetlerini Yavuz selam haremmiş necis harama getirdi. Yani Kabe'nin bulunduğu yere getirdi böyle. O zaman Kabe etrafında bir boş arazi vardı. Ede vakı karma karışık böyle. Yer tabişilmemişti. Hz. Ömer zamanına kadar. Oraya getirdi. Orada başka daha geldi. Peygamberimizin göğüsünü yardılar. Peygamberimizin göğüsünü yardılar. E, kalbini çıkardılar. Cehennete getiren billeğin içinde zemzem suyuyla yıkadılar peygamberimizin kalbini. Neden? Nereye gidecek? Gökte gidecek. Uzaya gidecek tabii. Geçecek bunlara böyle. O uyum sağlanması işin onu sağlaması işte hayata, kardaki kara kan temizlendi. İşçilere cehennete getiren geneber iman hikmet denen böyle bir nur Neyse bilemiyorsa onlara o doldurdu kalbi içerisine yine yapıştırıldı. Tabii kan yok mu Bu şekilde böyle, bir işaret bir yerimle böyle. Zaten hücre de onlar mu Hücrelerde bir çekim gücü birine bağlı hücreler böyle. Bu çekim gücü kaldırılınca da ayrıldı böyle. Hani? Gene göğsü yapıştırıldı. Ve Burak, Burak. Burak, Berk'tan geliyor. Yani şimşek gibi anlamı Parlak, hızlı anlamı geliyor. Burak böyle. Nedir bu? Cehennet Tayvan'dan bir hayvan. Böyle. Gümüş gibi, bembeyaz gözleri kamaştıran bir renkte. Akıllı, bilinçli tabi bu şekilde. Gürtüyeb-i selam ya Muhammed buna bin. Götüreceğim e. tamam öyle götüreceğim Kudüs'e. Aleyhisselam Hazretleri Burak'a bindi. Sağında Cebu Aleyhisselam. Son iki Aleyhisselam. Arkada yetmiş bin melek. Tamam ve merasimle. Bir avuç Mekke'ye müşrikler işini yakıyorlar. Ama Peygamber Allah katındaki makamı ve yükiyi muhtemelen. Tamam böyle böyle. Daha dünyadayken onun karşılığı mükafatı böyle şey böyle. Öyle melekler arasında. Burak gözünün gördüğüne bir yana basıyor. Tabii şöyle açık. 10 kilometreyi görüyorsa bir ayı orada ve bir ayı 10 kilometre bir sonra. Örnek bu tam. Bu şekilde oradan Kudüs'e geldiler. Böyle, böyle. Kudüs böyle. Şimdi ayetikine bakalım işte bu konuya. Tebrik'e inşallah. inşallah. Merrahim. Sübhanellezi esra bi'abdihi. Ayet-i Kerime, İsa Söyledir'in başlığında, birinci ayet-i Kerime, Sölam bölüyor, Sübhanellezi esra bi'abdihi. Ayet-i Kerime, Sübhan ile başlıyor. Elezi o Allah ki, Celle Câluhü, o Allah Sübhan'dır. Allah Sübhan'dır. Biri Sübhan, her türlü noktandan münezzeh, her şeyi görür, her şeyi bilir, her şey işletir, her şey gücü yeter. Kudret sahibi Mevlam Neden Mevlam buyuruyor? Çünkü müşrikler tabi inanmayacaklar Peygamber'in miracına. Yani nasıl gidersin sen? Hatta sabahına Peygamber tabi çıktı Harim-i Şerif'e, Meşrik'e arama. Ebu Cidir karşı geldi. Ne olmamış? Yeni var mı yeni haber dedi böyle. Ebu Cidir dedi miracı gittim meşhuru şöyle, şöyle. Gelin gelin çağırdım müşrikleri. Bakın ne diyor bu? Ahş onlara da bu diyor evvela. Ya yani gece gökte açmış gitmiş böyle. kuruse varmış gelmiş. Dedi ki müşriklerin biri? Kalın bakayım bir ayarın peygamber yani kaldırdı Öbünde kaldır. Tabi bunu bastırdı kaldırırken. Bak ikene yere kaldıramıyorsun nasıl gittin sen gökleri? İbrahim e, getirmedi, ben gitmedim beni o zamanla. Muş Melamburu Subhanellaziye, kendi gitmedi, Allah onu götürdü böyle. Esra gece yürütmonda mı geldi? İfal babından. olsa yürüdü gitti olur böylece, ifal bir tatil olmuş olur Esra. Al Melamone gece yürüttü. Bir abdiyi kulunu mevlam, abi kulunu. Leilen nereden burada temin var burada bu temin anlamı kılle deniyor azlık işin böyle aslında fiyleyle zarf işini bu onun için burası geliyor böyle yani Mevlam gece kulunu gecenin az bir zamanında kulun Rabbim gece yürüttü yürüttü nereden nereye Meclis-i Haram, meclis Haram'dan, yani Kabe'nin bulunduğu yerden, Meclis-i Aksa, Meclis-i Aksa'ya. Meclis-i yürüttü böylece. Bir anda gitti de buraya. El neydi öyle meclis Aksa ki, Kudüs ki, Bayut-i etrafını melam biri Aksa'ya bereketi kıldık, mübarek kıldık. Yani Kudüs, kutsal yer muhtemelenler. Kuruluşu bildi mütaharide. Nuh Aleyhisselam'ın torunu vardı Kenan. Bir vardı Kenan o suya boğduğu o. Gene bilmedi zaten böyle. Nuh bir de torunu vardı Kenan. Onun neşinden ondan kurdu Kudüs yerini. Kurdular. etraf melan büyürüyor. Havli etrafı çevresi mübarek bereketli yer böyle. Hem maddi hem manevi bereket böyle her peygamberin uğrak yeri Kudüs. Ondan çıkıyor gökyüzüne. Ondan gök kapı oradan açılıyor. Mahşe orada kurulacak bir rivayete göre. Orada kurulacak. Yani buna deneyim Mekkarul Enbiya. Peygamberlerin istikrar ettiği yer, yerleştiği yer mahşe orada kurulacak ve dünyaya gelen gökten gelen melek oradan geliyor. Kubur sahradan geliyor. O çıkıyor böyle. Orada gök kapısı böyle yaşa. Peki meğer neşe acaba Habe'yi eklemini böyle götürdü kuduse ve göklere? Linnür yehu min ayatene. Linnür yehu. Buradaki lam, lamı talim ta'l-i, lam ta'illet, ta hikmet. Yani biracın hikmeti özü, buradaki lam, ne? Li. Linnür yehu, ona götürmek min ayatına, ayetlerimizden bazılarını, tamamı değil mi? min, buradaki min, min'i deniyor buna. min anlama geliyor, iftidaya, beyanıya anlama geliyor. buradaki müfessere göre, min tebüziye. ayetlerimizden bazılarını göstermek için, onu göğe çıkarıp bu şekilde. innehüvesi sevmiyül aleyhim, Allah-u Teala her işittir, her şeyimden bilir böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Meclis-i Aksa'ya geldi. O dönem Meclis-i Kudüs yeri Rombalı'nın elindeydi. Ne kadar peygamber varsa gelip geçmişse Adım Aleyhisselam'ın beri her bir ruhları orada peygamber karşı aldılar. kapıda. Meclis-i Aksa. Birileri muhtemelen Meclis-i Aksa'yı böyle altı Meclis-i Aksa'nın böyle. Meclis-i in Aksa'nın böyle. Üsteki değil böyle. Nihayet 6 bale, iş gelir. Hemen girince sağdaki tarafta kıl danamazın Hala biliyoruz kıl diyor mu Orada böylece. karşıları kapıda arısa Her biri birinin tebrik ettiler. İşe girdiler. Tabi 100 binden fazla peygamber geldi. Tam bilmiyorum kesin sayısı ama 100 binden fazla peygamber geldi. Ama ruh hali olduğu için onlar tabii ki işte sığıyorlar. Yani i̇ki kez namaz tanıştım buradaydı. Cemaat yapalım orada. İmam kim olacak? E, Peygamberimiz çok mütevazi muhtemelen böyle. çekingen alesim, alesim, dedi ki dedem Adem valisesi varken bana düşmez. Adem babam dedi ki hayır ben bir hata ettim yine bir yasak meyveyi yedim ben yapamam böyle. İran'a derken böyle Cebrail selam tuttu elinden Mira bekisi hemen. Ya Muhammed'se varken keşkilden bunda bir böyle varlar. Mira'ba geçti orada. Hemen meclise aslan girince hemen sağ tarafındaki yer böyle orada ailem duruyor tane. kıldığı yer namaz böyle. Oraya giden ornamak kusun inşallah Allahu Teala böyle. İmam Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri, Habibi Ekrem Cema hepsi peygamber Cebrail Aleyhisselam milletleri orada iki dekat namaz kıldılar. O namazı eğer normal bir zaman dilimini ölçek kimlere kaç yıl sürer bak mutlu böyle bir namaz kıldılar efendim. Ama tabi bir anda zaman içinde zaman der böyle. Yani tay zaman denir böyle. Tay zaman, tay mekan vardır böyle. Tay zaman deniyor ona. Evli bile bunu yaşar, Bazen daha da yaşar böyle. Tay zaman derler böyle. Yani kısmında çok iş olur böyle. Tay zaman derler. İlken namaz kılıradan ona çıktılar. Şuna sıra geldi. Miraç bölümüne. Beşik Ağustos'a hemen karşıdan düşüyor. ve uzak oraya. Oraya bir kaya. Falan böyle. Kaya böyle. Yok o da büyük fazla değil de. Bir kaya parçası da Cevralli aleyhisselam getirdi oraya. Oradan göğe çıkıp başladı kayadan. Kubbedü sahra deniyor oraya mütelemmeliler. Oraya tabi cami yapılıyor zamanla. En büyük harfetlerinden Amerika hazretleri. Oraya o yaptı. Yani şu anda meşrit var böyle. Tam meşrit aslında hemen böyle kubbesi ona benziyor Meşr-i Asya'ya ona çok benziyor kubbesi de. Kubbesi de sahura. Üzerine meş yapıldı. Altına giriliyor denemler. Altına giriliyor. O kayın altına giriliyor. Yani Benim bu yanımda tam bir, şey, bir iki karış yüksek böyle. Bir tarafı boşta kayıyor. Böyle böyle. Tam boş değil böyle. Bir tarafı boşta. Altına giriliyor. Gerçekten farklı bir kaya ama Her yerde orada bir yer böyle rüzekemin nö çıktı yer, üzerine basar çıktı yer. Öyle farklı İran rengi, yapısı, kokusu öyle farklı bir kaya. Kaya. Oradan bir araç. İkili bir artsı göt göt defter tutmundular. Biri Cevher kanadıyla, yani Melik kızıyla Üç kızı değil mi? Üç kızı olsun. Bir liraya yıl lazım. Hatta trilyon da yıl lazım. Melek kızıyla böyle. Bir anda bir rivayet etkisi de Miraç'la çıktı. Miraç bir nevi bir mahlebi merdiven. Bir merdiven gibi bastığı gibi böyle. Aldı çıkardı böyle. Nereye geldiler? Önce birinci gökyüzüne geldiler. Birinci Sema'ya geldiler. Her semanın giriş kapısı var. Başka girilmiyor öyle böyle. Her semanın, her göküzünün bir kapısı var. Nasıl sardan çıkılıyorsa, kapıya geldiler. Yavru Aleyhisselam'ın seslendi. İrseki bevvap deniyorlar kapıcı Adı İsmail Melek ismali. Kim oradı? Ben Cebrail'im. Yanda kim var? Muhammed Aleyhisselam var. Ona geldi izin verildi mi? Açıldı kapı muhteremler işe girdiler. İşe de bir insan oturuyor. Oturuyor yaslanmış böyle bir yere. İze buyras selam. Yanıma bu senin deden Adem dedi bu. Adem buyras selam. Bir Samuda böyle. Onun elde bir su böyle. var. Yanına gitti. Adem Aleyhisselam dedi ki hoş gördünü ya salih evlat, salih peygamber dedi. Salih Nebi'dir o evvela evvela. Adem Aleyhisselam bir sağına bakıyor. Sağında nurani bir parıltılar böyle. Nokta nokta böyle. Zerrede yani böyle. Onlar bakıyor bakıyor. Bir seviniyor, gülmüşüyor böyle. Bir sonuna bakıyor. Kara kara noktalar böyle. Hüzünleniyor. Hatta her şeyleri gözünden kurtarıyor. bakıyor bu şekilde. Peygamber soruyor Cevabı Aleyhisselam'a. Cevabı Aleyhisselam, nedir bunlar? buradaki ki Sandakiler onun neslinin ruhları böyle, ruhları. Sandakiler elcenen onlar, burada parlayan böyle. Tabii çoğu da din gelmemişler onda böyle. Daha gecikle var böylece. Onları görüyor, tabii baba, dede, seviniyor. Onu gecetti böyle. Sonuna bakıyor da Allah korusun imansızlar mutlaka böyle. İslam karşılıkları azgınlar. Zalimler böyle işki kumarcılar şundan bunlar böylece onlara üzülüyor muhtemelenler. Şimdi hayatta bazı şartı bu Aleyhisselam dedikleri hayatta bile kim ne yaparsa o senin ebi beynine oluyor bunda her hafta hafta gibi bir her böyle. Ana babasına ölmüş kim varsa böyle. Mesela gidiyor melekler diyorlar ki senin evladın senin torunun bugün işte namazı kıldı, şunu şunu bunu yaptı böylece. Anababa seviniyorlar. Allah'a şükür ayrı aklımıza kalmış bir temelde. Aksi halde yine az ve melekler. Bak senin yarın bugün namaz kılmadı. alnı seyriğe değmedi. İlki içti, kuma oynadı, kız Kızı açı gezdi. Günahkar, günah bunlar deyince. anaba üzülüyor. Mesela mutlulamış bir temelde. Az ve onlara da böyle. Melekler tabi, ibadetine bıraktılar, melekler. Birinci sema dünyanın yönetim merkezi. orada yok, orası yönetiyor dünya. Yani dünyaya kim gelecek, başa ne gelecek, ne olacaksa kaderlere, maddelere böyle, oradan lemet yazılıyor. O yönetiliyor böyle. Güneşin ısısı, oradan yönetiliyor. Isısı böyle, böyle. Hava koşulları ne kadar kar yağacak, kaç tane kar şekilleri, yağmur kaç tane yağmur yağacak, yağma taneminin terikleri, zerreleri, kaç tane budi olacak, küreği azda. Kaç tane budi olacak, kaç tane fasulye mercimek olacak, meşhur ne olacak, kaç meyve olacak, bu da kim yiyecek muhtemelen. Kim yiyecek muhtemelen. Meyve düşer, Patlar, çürür, küftü almaz. Neyi alamaz? Rızık, karınca rızkını tanırlar. Hemen karınca gelir onlara. Tut zamanı mesela, kirazan gibi şey böyle zamanında, bu ucdallar vardır, alamazlar bunları köyler. Evet, merdeler, büyür, böyle küçük bir büyük ağaçları böyle. Onu kim ucu, kuşan rızkı otlar böyle. böyle, böyle. Aziz cemaatimiz, ah, bilsek muhtanara böyle. Yani. Bilsek muhtanara. Alam başı başı mutlular deney bak. Yani birinci cemaadan oradan her şey oradan yönetmeleye göre olur ondan beri. Ona göre su bağlanacak, denize bağlanacak, yukarı çıkacak, bir ara dilersen bunlara bir yere getirecek, ne zaman hangi yıl esiyekler böyle ne olacak, hepsi oradan idare eden mutlular deneye. Dediler ki ya Muhammed eller melekler, ikiye ay namaz kılan beraberce, imam olurlar deney mutlular. İmam oldu Aleyhisselam Hazretleri. İki namaz kılarıyla beraber yaptılar. İmam, hatimin engelli Aleyhisselam Hazretleri. Cemaat, hepsi melek, ruh, nurlu varlık varlıklar. Hiçbir aklına bir, dünya bir şey gelmiyor tabii. Yaptı. Hepsi günü Allah diyen şahfı melekler böyle. Odan ikinci samaya geldiler. Aynı şekilde kalkıp izin alındı, içeri girildi. Orada iki tane peygamber, Risale-i Siyahe Aleyhisselam'a Bunlar tercih yok aynı zamanda bunlar muhtemelenler. Risale-i Siyahe Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam şehit olarak gitti o böyle, boğaza kesildi o muhtemelenler. Koyun kesildi o boğaza muhtemelenler. Kanı dinmedi o muhtemelenler. Hep kanı karnadı böyle, kanı karnadı böyle. Sonra Allah'ın gazabıyla Roma girdik sonra böyle, Onların hepsi helak ettiler onlara böyle. İki peygamber, Yavrusu dedi ki bu İsa, bu Yahya dediler. Onlar peygamberi anlaştı. DediLER ki, hoş geldin Salih kardeş. Ne karıştırdılar? Salih peygamberdi onlara. Yer odanın ikramı namaz kullanıldı. Üçüncü samaya gelendi. O da İsa valesiyle anlattılar böyle. İsa valesiyle anlattılar. Aynı onlar bir araya İki adamaz kullandı. Dönüş çağda İdris Aleyhisselam ilk terzi, ilk o dikili giyen o kungkun tarafile. İnsan zamanına kadar dikili şuyu giyemez insanları böyle. Yani kurtan derileri bir sarınladı bunları böyle. O şekilde böylece ilk olarak böyle yünden böyle örmesini, kumaş yapmasını bilen, bunu kesen, ölçen, şapan şey tabi o zamana göre iptal olarak böyle. İlk oraya dikilik ki, şey giydir Aleyhisselam'ın gidi muhteremden, o terzi muhteremden böyle. Terzi Aleyhisselam piridir kendisi yani. böyle. O da gökyüzünde. Hatta o ölmeden çıkar, ısradan vefat edildi muhteremden böyle. Uzun olan şikayet tabi böylece. Beşim Aleyhisselam'da Harun Aleyhisselam, Harun, Musa'nın kardeşi. Altınca Musa Aleyhisselam, yedinci semada İbrahim Aleyhisselam. Yine Peygamber Selam'a selam verdi. Nezde o da hoş geldiniz salih evlat. Salih peygamber. dedi dediydi? dedi dilisi olmuş tabii böyle böyle. Dediler ilkdir bir vesika olmuş malmış böyle. Vezare-i şemadetlerini. Bir de Beytül Ma'mur var. 2. kapcımada. Beytül Ma'mur. Beytül Ma'mur önceden dünyadaydı. Adamlar insanın önceki dönemde. Musa hükünde de dünyada cinleri yokken yani melekler orası malari böyle. Melekler yani dün Kabe'nin olduğu yerde de böyle. Aynen bulunduğu yerde de böyle. Aynı temeli böyle. İkincisi taş, vardı taş, vardı taş vardır Kâb-ı Altınlığı tenelde. Yekba'yı taş vardır böyle böyle. Yekba taş vardır. Peygamber Ali Sanat'a daha peygam olmadan önce Mekke müşrikleri Kabe'yi tahmine kalkıştılar. Çok sel geldi. Tabi İbrahim'in yaptığı Kabe taş arası çamurdu harcı. Evet, çok ser gelince bu harçlar eridi. taş yıkıntı oldu filan. Bunu tamire karar verdiler. Kabe Beytullah'ı dört kabile vardı. Her kabile bir duvarını örecek. Böyle. Ama yıkılması gerekiyor. Kalan kısmı da böyle. İkman korkuyorlar. Yani çok korkuyorlar. Söyledim bu güre derlerse sen yaşısın. Sen bu kalmadı bakalım. Bir şey olmasa biz vuruyorduk mu şey böyle. Onu korktu böyle. Yani çarpılırım diye. Niye korkuyorlar? Ebi ordusu helak oldu ya. Onu biliyorlar. Yakın da olduğu için onun için korkuyorlar. Dokunmaya Resulullah'a. Biliyorum bu güre. Utandı böyle. Tek zaman ileri sürünce Allah kalmayan işler kara gözü sarardı kızardı öyle bunaldı böyle. Geb bir kısım vurdu böyle bir durdu böyle baktı baktı bir şey olmuyor böyle. Üçteye vurdu geri şekilde böyle. Hadise vurun bakalım. Erke bu gece belki bakalım. Eğer sana bir şey olmasa yarın yapardım bundan bu sırada. Neyse bir geçti baktı sabaha sağ çıktı beni bilmiyorum güre. Onu sabah tanrı taburuna şarttılar. Sonra temeline gelince temelinde kalma hissediler. O zaman çifti yani yeşil taş muhtemelen. Yekvalı bir taş böyle. O yatma kalktılar. Mekke dedeplen oldu muhtemelen böyle. Korkta bıraktılar bu şekilde böylece. İşte Beyt-i Mamur'un üzerinde olduğu temel aynı temel üzerine bina kuruldu. Kalk muhtemelen. Sonra Nutrfan'da o gök kaldırıldı. Yalnız hacı yaşat taşı, o cennet taşıdır, hacıbet taşı. Mesela köşesinde kabe'nin kara karadır ama aslında kara değil böyle. Yani kahve rengimsi böyle, tatlı bir çikolata kavrun renginde, onun bir özel kokusu var bu önemli. Üstelik kokusurlu böyle böyle. Kim bilir kaç yüz binlerce yıldan beri koku da böyle. Mavi içerisinde, gümüşlü mavi çeşide böyle işte bir başlayacak kadar içerisinde onun görevine muhteremler orada çekim yapıyor. Hazreti çekme çekim Kim onun önünden geçerse onu istilam deniyor böyle. Karşıdan selamlarsa elini elini sürebilirse, müsaitse öpülürse ona çekim yapımı muhteremde yapılıyor. Mahşerde onun da mahşerde gelecek ona çıkıyor bunlar meydana muhterem veriler. Hazreti Esnaşı veriler. 43. maddeye melekler onu tavaf ediyorlar. Beytül Mağmori iki kapısı vardı. Bir doğuda, biri batıda vardı. Şimdi Kabe'nin tek kapısı var. Yalnız doğuda. Doğudan tavaf ediyorlar melekler bunu. Her gün yetmiş melek geliyor dünya günüyle tavaf ediyorlar. Bir tane bir kadar çıkıyorlar. Ama asla gelmiyor melekler o Kaç binler, yüz binler yüzdan beraber. Sıra gelmiyor onları. Ondan sonra artı bitti. Ne bitti? Maddi alem bitti, maddi alem bitti, maddi alemin mutela. Artık madde ondan sonra yukarıda. derler. Cebrail selam, Beygar Rebiöre mihmandır. Böyle oldu. O kendisini. Oradan geliler, nereye geliler? Sidre Müntaha'ye. Sidre Müntaha. Artık gidica yoktur madde alemi. Yıldızlar, galakçiler, ne varsa da bilemin ne varsa, hep bunlar madde alemi Onu Onun yukarısı, sidreye müntiha gelen bir yer. O kadar büyük ki sidreye denen o mekan, mahal, bütün işe aldığı gökleri muhtemelen böyle. Böyle bir yer. Sidre, sidir ağaç anlamına gelir. Sidre ağaç diyor yani Bir ağaç ne bir daha tür ağaç böyle. Arabistan bu aşağıdır, Adı sidir acı böyle. Sidir yaprakları biraz zeytine benzer gibi. Biraz da geniş yapraklı zeytinden meyve veriyor. Meyvesi adı nebuk diyorlar hafı, nebuk. <gülüyor> Kirazlama diyeyim, ne diyeyim böyle böyle. Kırmızı, sarımsı oluyor meyvesi. Böyle. işte çekirdeği oluyor. Kırmızı, sarımsı oluyor. Çok tatlı oluyor böyle muhtemelen. Nebuk demeye bunu çok severler. onlar araplar burada böyle. Yani. Hatta müsterianneler kaldığı medrese de o ağaçtan vardı, kaldığı burada verdi. Bir hacısı amcamız vardı, vardı biz Allah'ım etesi müsterianneler yani evlullah'tan böyle boş işte böyle, dökülen Nebukları parçalan yani böyle, topları bunları çöp verdi, aşağı kalp verdi böyle şey. Sinirli bir gün toplanmış çöp veriyor. Tabi hemen kapışıyorlar bunu kapışıyorlar. Fakat orada olmayanlar duyuyorlar. Ona gellesin kapıya. Ya Ammi, ya Atin ne bu? Kapı gülüyorlar. Donald dan. Ya Ammi, ya Atin ne bu? Bize ne bir ver, ne bir ver. Ne yapmayı istiyor bence? Mavi, mavi diyor. Yok bitti. Halas mavi. Yok. Almanya'da mı? Mavi, mavi. Ente Atin ceydet. Sen buraya verdin ama bize de ver. Diyor burada ne? Sire. <gülüyor> Bir ağaç türü müdürler? O ağaçın büyüklüğünü bir Allah bilir, Cevher sen bilir, Teğmen gökte biliyor mutlaka. Ağaç büyüttüğünü biliyor. Gökte sılmaz mutlaka. Ama odun değil ama, odun değil ama odun yok mutlaka böyle. Kök yok, dal yok böyle. Orada yağmur yok, su yok mutlaka böyle, böyle böyle. Orada. O size mücadelen yer, Cevher senin bakımı orası. Onun makamı aradı böyle. Diyarbakır araya karaya gelince asli suretine şirketen dönüştü. Dönüştü orada. Dedi ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim makam dedim burası. Yeri geçemem. Buradan bir kare ile atarsam yandırım dedi muhtemelen. Yandırım dedi böyle. Şöyle bir hadis yerde demişti buyuruyor, kırmızı buyuruyor meteler. Hadisi uzun da. İle e ma yarıcı mil erde bin bin Aşağıdan köfteler ne kadar ne geliyorsa melekler ne geliyorsa sizin tane gelebiliyor. Kırk eşyamı meteler. O üstteki meleği ala, mekut alim, gayb alim, esrar alim, sır alim böyle. Oradan ne gelirse varlığı gelirse melekte geliyorsa onların son derecesinde müntaha aşağı inemiyorlar. Böyle. İnemiyorlar böyle. Yani onların yapısı buna göre. Böyle, böyle. Şimdi buna bir örnek verelim. İki deniz birleşiyor ama karışmıyor. Biri abdeniz asıl okuyorsunuz değil mi der? Yemek taraf boğazına böyle. Abdeniz suyu da ağır yoğun ...daha tuzlu açtan akıyor böyle. Akıyor an böyle. Apto akıyor işte üstten akıyor böyle. Yine karışıyor bunlar böylece. Ama karışma senen böyle. Kaptan Kustos, Fransız... ...diğerli araştırmacısı... ...bunları araştırma muhteremler... ...bakıyor Allah Allah. Adres sularını alıyor. ısısını, yoğunluğunu... ...tuz oranlarını... ...oradaki canlı varlıkları... ...ne varsa zerreleri böyle... ...hepsini tahil ediyor... Ama Cevet-i Abone'ye geçmiyor buna muhtemelen böyle. Atla surundayım, buraya geçmiyor buna muhtemelen böyle. Atla merak ediyor bu. Allah Allah, bu nasıl olur böyle? Dertten, bir Fransız profesörü soruyor arkadaşına. O diyor ki, şaşma ya, bu Müslümanların kitabında var bu de böyle diyor muhtemelen. Konu var buna muhtemelen böyle. böyle. Konu inceliyor ki, Rahman suresinde var, Furkan suresinde var bu konu muhtemelen böyle. Şu girmiyor o konuya. İki denizi Mevlam salıyor. akıyorlar, olanla karışma bana. Benim tersin layık Benim derzahun layık Bunu görünce iman etmem Yani Kur'an Bakus'un da ta orta çağda gelen Kur'an-ı Kerim ancak bilimini buldu bunu böyle. Bir de mende boğazı var. Kız denizle astakın birleşimi olduğu birleşti yere böyle. O da bulundu böyle. Yani ancak bilim daha bunu 50 sene önce buldu. Kur'an-ı Kerim'e bunu haber verdim böyle. Bir de karışmadım bundan böyle. Yani bu örnek verdim. Sürde-i Mütahat'a da madde, öbür alem bir de karışmadım bundan böyle. Karışmadım böyle. Cevırak ki, ya benim bakanım burası. Bir de atarsam yanarım böyle. Aşk, cezbe. Kaldıramıyordu hem de. Yani mali gayb alemi, meleği âli alemi onu cevap verecek, yanar kaldıramayın. Yanlar yanar böyle. Şey. Bir evli olan biri, ismini şu an hatırlamıyorum muhteremler, cezbe ile. Evli olan cezbe ile çok kısa zamanda bir şey oluyor cezbe ile böyle. Cezbe, ruh Allah çekilmesi böyle. Aşk cezbe gelme, kendine geçme böyle. Bir mesela kendisi böyle, yanları böyle adam böyle. Cezbe giriyor, öyle bir Allah diye niyök böyle, kendine biniyanda böyle. O da çok bileme fırlama yapıyor, büyük bakamlara geçiyor böyle. Ama on bakamın aşkını kaldıramıyor ama, şudur bir camdır hem böyle. Yanı verme onda. Şudur bu şekilde Allah'ın beni halı al bu halı böyle. Kolaylaşamıyor böyle. Ben amirim yok oğlum ben vereceğim Alman kuluna böyle böyle onu hale gelişti muhtemelen bir şekilde böyle Cebrahselam kaldı muhtemelen böyle ya Ahmet buradan bir kadar atarsam yanar de muhtemelen der kardeşi ben ne yapayım şimdi burada rebir oldu böyle ben ne yapacağım burada e, Rabbin senin seni davet edin, o derini yapar böyle onda geldi refref Ref, ref. Yatak. Yenetten gel yatak patlattı. Yemişkin, yönet ipeğinden, yüzü asları, nur gibi kokan, ama büyük, çok büyük ama. Kimine kadar büyük böyle? Beni? Geldi ama konuşuyor. Ya Muhammed, sen kendin garip zannetme bu yerlerde. Rabbim seni burada burada. Din üzerime uzan. Meslebi süreç yapacağım bu resebe bil onu sen de onun üzerinde artık cebir aşk çıkamadığı yerler ya yani bırakalım diğer peygamberleri bak mesela rakam diğer peygamberleri cebirle sırran bile ileri geçemediği o makan mevkiler böyle diğer adamlar bundan cezbe ile Sirüsü söyler. Sirsür cezbe pevaslı bunları böyle açtı böyle 70 bin perden nurdan sürüp öyle. Bir perden çıkıyor perdeye böyle. Yani halden hala, halden hala, böylece nereye geldi muhteşemler? Kabe Kavuseyn deniyor muhteşemler. Kabe Kavuseyn. Kabe miktar. ölçü. Kavuseyn, Kavusey, yay. Kavuseyn bu teşhisi. iki anlamına böyle. İki yay miktarı anlamına geliyor. Ev etna. Hatta daha da yakın. Edna'da daha yakın. Tabi bu nedir? Bir sır-ı ilahi muhtemelen. Yalnız bir Eylülullah'ın biri, bir eserinde okuduğu muhtemelenler, kendim bunu yazmış böylece, bir sene yay, yarım daire. O katılmaya geldi böyle. Kirişi vardı, bir çekilir. Yarım daire böyle. Şöyle buyuruyor, iki yay. Yani geldi mi, ne oluyor? Bir daire tam muhtemelen. Yani peygamberimizin seri sülükü, manevi yolculuğu artık bu daire tamamlandığı anlamıca muhtemelen böyle. Bir anlamı bu. Daha kimliğe kaç bir anlamı var muhtemelen böyle. Onu ancak peygamberdir muhtemelen böyle. Bilemiyorsam onları böylece. Orada Tehirli Hazretleri artık dünyadan tabi koptuğu Her bir perde aşarken mani bir makam açtı peygamberlere. Peygamber olduğu halde, hatem bir olduğu halde belli. Habibi-i olduğu halde, peygamberlerinde de peygamber olduğu halde o kadar bir makam aldı ki daha. Bitti ki Allah katan makamlar. O kadar makam oldu muhtemelenler. Ciğer-i mümkün makamların tabi çok daha böyle. Muhtemelen. peygamberimizin her bir zerresi, her bir hücresi, her dam, kanın damlası muhtemelen, her duygusu Allah şiraya yandı böyle. Her şeyi geçti, her şeyi geçti. O hale geldi ki artık Mevlamızı görebilecek bir duruma Haş Allah orada anlamına gelmiyor muhtemelen ben efendim. Ancak o makamlar çıkması gerekiyor. Dünyada bile kutsal makamlı var, dünyada bile mekanlar var kutsal. Mesela Medine-i Münevvere, Kudüs e, Şerif, mekke Mükerreme, Haram Şerif, Arafat nasıl ki böyle kutsal makamlarsa bunlar gökten kutsal makamlar var mesailer. O makamları açtı, geçti ve Rabbimize Peygamber selam verdi muhterem tabi estelamu aleykine denmez muhteremler çünkü selam dua selama dinleme yani Allah, selamette ol sana selamet versin kim verecek Allah geleceği alıyor bunun için benim şöyle bu muhteremler ettehiyatü lillah ettehiyatü lillah ettehiyatü lillah ettehiyatü lillah ettehiyatı lillah ettehiyatı lillah ettehiyatı bütün varlıkların sözlü ibadetleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her göğte meleklerin zikrini gördü muhteremler. Dünya Allah diye dönüyor. Yıldız Allah diye dönüyorlar. Her bir zerre, her bir atom muhteremler. Bütün melekler her bir Allah teşbih ediyorlar. Zikir ediyorlar muhteremler. Anlamanın sayısını Allah, sayısı, Allah bilir meydanlar. Öyle buyurdu. Ve et bütün bunların zikirler, söz zikirleri Allah'a ait, onun hakkıdır böyle. Ve Ves-salavat bedensel meleklerde rükûyet yolu, secde et yolu, teretyet yolu meleklere insanlar yapıyorlar, cinler, insan melekler yapıyorlar. Ve tayyibat bu dünya malı, mali ibadetler. Lilla Allah hakkıdır. Yani Üç şey. Teviyat, salavat, tayyibat. Üç şey. Rabbim aldık Peygamber'in selamını şimdi o da ne yaptı? Diyor? Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü. Ve rahmet ve berekatı. Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü. Esselamu ettiyatının karşılığı. Eyyühe nebiyyü, Lillah'ın karşılığı. Ve rahmet ve berekatı. Ve Alın Ramiz Bey olsun mutlulukları bela burada. Peki malum aldatıcıları tabi o makamlar muhtemeler yani bir hikaye gibi anlatlamaz bunlar tabii. Dedim azerliler de, Hatıralarımızı vefatında yaşamayan bilmez bunlar yaşamak gerekiyor bazı şeyleri. Ama onları yaşayamayız güzel böyle. Peygamber yaşayamaz, yaşayamazlar. Ama bileyim ki. Öyle bir kutsal bir hal, makam ki yani cennetin çok bir makam da böyle. Peygamberimiz onda aklına geldi ki diğer peygamberler namaz da öyle Kudüs'te. Ümmet'in aklına geldi. Onun aklına geldi. Onunla varım kalmasın bu duvardan. Dedi Esselam aleyna Allah'ım senin o selametin dünya selametin bir de kim onlar bize peygamberlere ve ala salihin ve ala ibadillahi salihin bütün salih kulları olsun bütün salih kulları olsun böyle önceki ümmetlere önceki peygamber kim olsa olsun böyle e, kim Allah'ın salih kulu ise hepsine miraçtan selam böyle peygamberin doğası Allah huzurunda kim Allah böyle kim Allah'ın salih kulu ise kim salih kulu İbadetini yapan haramdan sakın böyle, Haramdan sakın böyle. Sigara ağzına koymayan sigarayı hamutlar. Ağzına dudak koymayan ağzına sigarayı hamutlar. Mübarek ağzına. O ağız elham okuyor namazda. Allah diyor ağız. bir Allah diyor hamutlar değil mi öyle? Allah diyen bir ağzın dudak arasına alsan sigara hamutlar. Çek onu sen bakan madem. E bütün dünya bile ittifakla buna zarar oluyor. Ödürücü yolu hamutlar sakınma gerekiyor. Yani günahtan sakılan gözünü, dilini, midesini, her şeyini sakınan günahtan, ibadeten güzel yapanlar, ihlas yapanlar sadece buna ebele. <gülüyor> Cevban Aleyhisselam duydu bunu taburadan. Bu Ona duyuruyor bunu sen böyle. O dedi ki bunun üzerine, onlar bütün melekler, bütün melekler yani Tabi yeri bırakın bak. Bütün melekler böyle. Nedir lebe haberiyle? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resulü. Ben de muhtemelen peyla. Mevlam, peygamze oradan muhtemelenler vahitti böyle. Konuştu yani böyle. böyle. İllâ abdîm mâ evhâ fevher illâ abdîm mâ evhâ buradaki vahiy ilham anlamına gelebilir. İlham ile yani sessiz konuşma bu tabi ilahi bir vahiy ilham ilahi bu zamanla kayıtlı değil muhtemelen zamanla şimdi i̇şte mesela bir insan bir şey anlatacak ne diyor diyorum zaman geliyor yolda rast geliyorlar bir şey soruyor. Şimdi diye zaman kısıtlı. Benim içimde acele. Burası müsaade değil. Şu anlatırım. Hem anlatıver. Olmayak. Bak zaman var. Kelime kelime, böyle. kelime Kelime kelime kelime kelime kelime. Bazı olay vardır ki bir saat iki saat sürür. Ben böyle. Fakat bu malevi ilhamda ise bir anda bir yıllarca kelime bir anda yükseme. Bir anda yükseme. Kelime böyle, böyle Bir anda böyle. Fehail abdiyim ma evha. Bak. Ma evha. Burada ki ma var ya mi ma. Bir dostum ma azaba. fe fe takipi Hemen Allah vahyetti. ile addihi kulum Muhammedin ailesi üzerine ma o şeriki Ne vaktise böyle. Onu Allah biliyor. Öyle böyle. Ne kadar sürü varsa oturanlar böyle. Dünyada kimler gelecek, kim yaşayacak, ölümleri, kalımları, kimi kabre de mahşerler, kıyametler, cennet hayatı bir hepsi gelecek. Yani bilir onu oturanlar bundan bilal peygamberimize sonra ona peygamberimiz Hazreti Ömer'e hediye verir ümmetine. Ne verildi? Beş vakit namaz muhtemelen Ondan Mekka döneminde namaz yine vardı. Beş vakit değil de gecenin namaz durdu böyle. Gecenin üçte bir, üçte ikisi, yarısı namaz durdu, namaz durdu. Beş vakit namaz. Ama önce elli vakit olarak farslandı. Elli vakit elli vakit namaz. Yirmi dört saatte elli vakit. Yani aşağı yukarı yarım saatte bir namaz. İşte bir namaz muhtemelen neden? Ancak bu insanı kurtarır muhtemelenler. Benim yani işim gücüm var. Ah misal, bizek muhtemelen der. Bilemiyorsun muhtemelen böyle. İş kalacak muhtemelen Ev kalacak, işleri kalacak muhtemelen der. Beden düşürecek bu der. Namaz giriyor mezara mı muhtemelen bize böyle. Yani insanın olgunluğu kemale gerçekte elli vakit namaz ancak mümkün böyle. Kurtuluş. Onun sevabıyla böyle. Peygamber tabi sevindi el-i vakit namaz ümmeti için böyle. Büyük bir ikram, hediye ümmetine böyle. Bol sahaba bu. Mahşerde fazla beklemeyecekler mahşerde. Kalbira dağıt böyle böyle. Dönüştü Musa moradı. Ne oldu ya Muhammed böyle böyle? Dedi ki kardeşi Muhammed dedi Musa'ya. pek peygamirler, kardeşi Muhammed. Ben çok uğraşın bir insan kavmiyle. Biz ümmeti yapamazlar bunu, ahir zamanında yapmazlar bunu dedi. Sen Rabbine yalva dedi. Biraz indir buna şuna devam edelim. Şuan bir Mevlam yalvardı. 10 dakika indirdi. 40. Tekrar yalvardı. 30, 20, 10'a indi. Yine hep bir yalvarınca 5'e indi bu 5'e indi. 5 rakı için namaz. 24 saat. Allah kulunu yaratmış. Bunun için. Yaradan Allah geleceğini söyle. Ever hem Mevlam böylece zaman yaratan Mevlam 24 saatte yaşayacak kişi namazı çok az kalkışı peygamber gözünde bu tane. Ya bu yeter mi ümmetime bu? Bu guda yeter, yeter mi? Guda yeter amacıyla böylece. Üzüldüm ama öyle biraz böyle. öyle. Güdüm öyle bak aşağıbidim. Ne yazıyor orada? Kim nasi yaparsa ona vardır olmaz diyemin. Bir Aişe Emsaliyah. Mecburi asenet diye bir akşamsaley her bir hasene sevaba birebir yok. Eğer kabul olmuşsa ama eğer alaka kabul olmuşsa birebir yok. Bir aşağı misal on katı başlıyor böyle. Bu tabanı bu verirler. Daha güzel kılmışsa daha iyi çıkılır muhtemelen böyle. İnsana mesela sürüm takılır. İşine arkeçlik koyarlar, antibiyotik koyarlar, şunu şunu koyarlar çok şey karıştırmıyor muhtemelen böyle. Tek sürüm görülür. Namaz da ben muhteremdim. Beş vakit namaz. Son hudud böyle. Taban en son sınır. Beş vakit namaz. Ama Allah rahmetli kadar buraya geçtiği için benim onu on katı katlıyor. En aşağı on katı katlıyor. Elli vakti sevabı kişiye veriyor muhteremler. Yazık. Namaz kılmıyor muhteremden Yani işim var. Ah muhteremdi Aza gelecek değil mi teyamlar? anında gelecek yanına. Bakın ni zenginlerim, Türk'ün zenginleri mesela teyamlar. Holding sahiplerim belli hani bak, hemen düşüyor mu teyamlar? Gidiyor hepiniz mi belli? Onda işi var değil mi teyamlar? Kocu holdingin patronu, holding, holding teyamlar. Sınırı bilmiyorum benim, şey hesapmiyorum teyamlar. Koşu yapıyorken, yanında doktor da var, koruması yanında var. O şekilde namaz kodesen o benim için daha ikisi ibadettir Ama müslüman beş, emredin, mutlaka, beş namaz kılırlar böyle. İbadetlerimize bunu demiyorum kutsal. Beş şekilde namaz kılarlar. İlla ki namaz namaz kılınır. Yine Peygamber'e iki ayet verildi. Bakara son iki ayeti. Âmresi başlıyor. Amel Resul'e başlıyor muhtemeler. Amel Resul'e başlıyor. Bu verildi. O da verildi. Tabi tekrar şey bu dünyada gelden vahiy tekrar geldi ama böyle. Gelmese o zaman kuvvet olmazdı bu muhtemeler. O zaman de gayrim bettüh deniyor. Gayrim bettüh vahiy oldumuş oluyor. Yine geldi dünyada. Amel Resul'e. Kim gece okursa bunu yapmadan önce o gece yeter Allah muhtemelerden. Yani yapılmasa bile yat Allah muhtemeler. Her yerine okumasın bunu her muhtememde. Canında okunan ayrı, kişi kendisi bunu. Ama canında okur, evinde okur. Okuması bunu lazım iki İki ayet ikramıhtemem. Amin Resulü böyle. İnşallah imkan olursa onu yaparak sohbetim bir yaşlıyım inşallah. Anlıyorsun inşallah sana böyle. Peki Allah'a Ali's-i Allah'a da ettiği muhtemem tabi oradan döndü gene cevap geldi. Cebra'yla beraber yine Kulüs'e geldi. Kulüs'ü Sahra'ya. burada orada bekliyor. Orada bir halka bağlanmıştı Burak orada. Burak oldu. Burak'a bindi. Oradan yine Mekkemi Köreme'ye geldi. Ve ünvanın evine tabi Peygamber on'da da olduğu için Cebra'yla beraber duvarsız şey şey girdi oraya böylece. Şimdi sabah oldu. Ümmühani sordu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. bir şey gördün mü böyle? Rüya bir şey gördün mü? Var mı yeni bir haberin öbür alemden? Anlattı ona böyle. Gece gittin işte. Önce kulüse, meşit asaya iki İki adama soğuklarının cemaatle. O çıktılarını. Dedi ki, öne baktı Ümmühani. Amca kızı yani. kızı. Dedi ki, ya Muhammed dedi böyle. Sakın bu kökçe şey söyleyemezsen ben böyle. İnanmaz da hep be Yani bunu akıl mantık almaz bunu da hep be böyle. Tabi akıl mantık almazsa bir insanı der. İnsanı yaratır mı akıl mantık? Yaratılmaz ki. Ya. Sübhanaldezi var ama ya. Allah yaratır mıdır? Allah'ın mutluyunu da. <Gülüyor> diyor ki ben vazifeliyim. Sonra bunu söyleyeceğim bunu da. Evden çıktı. Karım Şerife geldi müslümanlar. Yani Kabe olduğu yere geldi. Tabii düşünün ki yani normal bir insan bile güzel bir yer görse, insan güzel bir yer görse ne gibi mesela peygamberimize ve nasip esefin müslümanlar. Bir insan peygamber rüyada görse o kişi o günü hep esine kalır müslümanlar. Esine kalır müslümanlar. Peygamber Hazretleri Yedikaz Geftir'i açtı. Bu alemi gezdi. Evrini gezdi muhtemelen böyle. Madre'te alemini gezdi. Neler neler gördü muhtemelen de. Neler gördü böyle. Cennet içine girdi gezdi muhtemelen de. Cennemi de gördü muhtemelen de. Ama Cennemi girmedi. Gökten mi gireceğim gireceğim, gireceğim. Hatta bir taife gördü. Yani bir toplum gördü böylece. Karınları şişmiş ama şeffaf karınları iş yılan dolu. Soruyor Cevap ben kim Bunlar bir faizine bunlar ya. Fazile bunlar bunlar demler. Cenete geziyor bunlar. Cenete yaparsın ayak sesi duyuyor bunları. Papur sesi duyuyor biliyor Habesh'in adam Bir bir, bir, bir, bir papurun sesi duyuyor Önde geziyor böyle. Cennette. Onda kendisi Bekir'e mükerimede abişi köle ki ta orda doldu herhangiyle bu oramudur herhangiyle. Ve Aleyhisselam Hazretleri bir köşk gördü. melekler daha yapıyorlar. Diyana gidiyor yapıyorlar. Malzemem düğene gidiyor. O oramudur herhangiyle. Diyana gibi malzemeler. Melekleri yapıyorlar. Gözleri kamaştıran bir köşk almak böyle. Yakuttan, Zümrüt, inciden, Mercan'dan böyle, kırmızı, yeşil böyle, taşlardan böyle, altın, gümüşleri böyle artık böyle kamaştıran, o kadar büyük, göz, ucu ucu görünmüyor böyle. Sonra Peygamber'in meleklere, kim bu köşk? Yani, ya Resulallah bu, Ebu köşkü. Ebu Bekir'in böyle. Daha döndürüyor ama, gitmemişte yaptığım daha. daha böyle üç katlı üç çıkıyor böyle. Yine geziriyoruz daha gördü böyle. Bu kimin köşkü? Öbürü Faruk'un kışıymuş demlerdi. Yani Peygamberimiz hepsini gözünde gördü mu Gözle gördü. Böyle cehennem hepsini gözünde gördü. Şimdi dışarı çıktı. Nerede bu konuya? Tabii bunları yaşayan bir beşer insan. Çünkü nasıl bir halde maneviyatları böyle? Allah'tan. bir halde, muallibiyatta, başka farklı bir halde böyle. Başı aşağıda, mütevazı şekilde diken oturdu. Ebu Şi'ye denen kafir göz yanına geldi alay etmek için. Ya Muhammed'e var mı gene bir şanı gelen bir var mı şeyde bildiğiniz böyle? Haşanı şeytanın sana bir şey diye böyle. Ben söyleyecek bu derhamlar. Ne bu ceha? Bu gece Cevahir geldi. Ne buradan aldı? Kursa gittik, ne gittik. Onun namaz kıldık, onun köşede Yine kursa geldik, buraya geldi bu şekilde. Anlatır bir ayrıntı anlat bu şekilde. Ebu Ceha da anlattı. Başarken gelin, gelin, gelin buraya. Söylemişlikleri, gelin, gelin, baktı diyor bu. Baktılar, akıl mantık yani hayal gücü çatıtı böyle kalksın gece, gecenin az bir zamanında Kudüs'e git, şu bu derken böylece, aklına geldi, dediler ki, gidelim Ebu Bekir'e. Ebu derler, Kudüs çok gitti, tüccardır, akıllı insan, hesap kitabını bilir, o bu Muhammed'e aldanmış, bak bunu bir duysun bak, ne diyor bakalım bana Evine geldiler, ya Ebu Bekir, çıksın ne var? Baksana dediler ki, senin sahiben dediler, yani arkadaşın anlamına geliyor peygamber için. Bak ne diyor? Ne diyor? Bu gece güya kuruseye gitmiş meşri haftaya gitmiş, namaz kılmış, göktöre çıkmış, yine buraya gelmiş şekilde. Nerede böyle bir şey olabilir mi? dedi bana. Şurada İnkâne katkâne zâlike fevbe sadıkun. Önü solday bakire Yarın bekler. Sen gittin mi meşri Biliyor. Gittin. Gittim. Peki buradan ne kadar süre gidiş geliş oraya böyle en hızlı bir ay sürer yani 20 20 geliş giriş geliş ama insan hızlı gitsin ancak en hızlı bir ay gidip bilini bileceğe onun durumu söylerler di ki böyle bir sözlerin dedi işte peygamberin imkane kalızalık ve bir saduko eğer o bunu demişse doğrudur dedi ben doğrudur ben demişse bilece Allah Allah ya bu da yani ona bu şekilde gelenler peygamsırı anlattı. Böyle bu şekilde böylece. diye ki bu iki eşhediyor Ennek Resulullah hakkan. Eşyedi ben şahidim derdi. Sen Allah'ın hak resulüsün derler. Bu yüzden peygamberi eşhedince Es-siddiq hakkan. Demiyor ki sen ben şahidim sen hakikaten sıddıksın bundan. O adı kaldı ya bir üstlük sadakattir böyle bağlı. Bu şekilde. Demek ki iman etmeye muhteremler ediliyor. Tabi ne yazık ki kendi kaybediyor muhteremler böyle. Kendi kaybediyor. Ona çıktı azalttılık şu anda kabirlerinde. Hele o, az saatteki ki müşrikler muhteremler böyle. Onların pişmanlığı daha bizden fazla. O zamanımda zaman, muhteremler. Zaman. İmkanları varken böyle, bu gücü gördükleri halde böyle, imkanları varken <gülüyor> iman etmemeleri, ondan azabı daha fazla olacak böyle. Hem vicdan azabı böyle. Vicdan azabı, kendi içine çekerek böyle. Neyi vermek için kaçırılır mı? Şurada olacak bu şekilde. İşte, elhamdülillah, bu gücü muhteremler, hiçbir peygamber nasip olmayan, Cevbelimiz çıkamadı böyle. Gayıp alemi, Esra alemi, Melikud alemi, Cevrut alemi de bunlar böyle. Öyle alemler, Peygamberler bunlar böyle cezbeli hepsine geçti, serisülük yaptı, artık daire tamamlandı, imanın zirvesine geldi muhtemelenler. Geldi. üç melam buyurdu, amender resulü, bak Bu muhtemelen muhtemelenler. Esra okudan muhtemelenler, ben yolun gerçeğimi bu gecenin hürmetine inşa ol muhtarlarım. Bir hakikaten inşallah. Yani bu amel-resul iki kelime var ya iki kelime muhtarlar. İnsanlar beş diyor Allah'ın. <gülüyor> Amel-i Amel e iman etti. Kim bunu Allah diyor ya. Er-resul mesele kir alırsanız böyle. İman onun imanı tam kemal bul, tamam bul böyle. Neden Mesela Pisano'nun dediği, melekler bu vardır. Melekler meleklerle beraber yaşadı. Gördü hepsini zaten öyle ya. Peygamber hastır, yine peygamberle. Ahireti gördü, cenneti gördü, cehennemi gördü Hüsemdan böyle bile. Mevlamızı gördü Hüsemdan Bakınız. Doğbakınız. Aman-ı Resul iki kelime muhteremler yani bütün sır şive buraya bak. Yeter bulasan böyle. Aman-ı Resulü Erersi, Liam tarhabandır. Belli erersi o pekânder. Peygamber. Evet. Peygamber, onun imanı tam tekmil Kamil Liam bile. Kim soymak ama çıkamaz mı Liam bile? Melekleri iman, meleklerle bağır, meleği aleye çıktı mı Liam bile? Melekler çıktı bile. Cennet içine girdi, gezdi Liam. Cehennemi gördü mu Liam bile? Bile. Her şeyi gördü, kabir etini gördü, hepsini gördü. Onu tekma mı Liam da? Arkadan vel müminin geliyor. Tabiyesini işte anlatmayacağım. Vel müminin. Buradaki vav vav atı dedim buna. Peygamberim imanı at fen. Ona bağlı böyle. Müsakil de ver. Diyor ben önce. Elhamdülillah muhtemelenler bu gece burada camide geçtiği vakti. Bu yüzden böyle. Bir gün soru Sura Aleyhisselam'a cevap aleyhisselama meşgide geliyor soruyor. Burada ki kardeşim Cebrail sen bir insan olsaydın diyen aşksaydı ne yapardın? Dedi ki kardeşim Muhammed'de dedi. karşıdır muhtemelen. Kardeşim, kardeşim Muhammed'de Zorunlu kalmayınca dışarı çıkmadım. Hep Emir Meşhit geçirdi böyle Meşhit aldın eli. Buradaki insan Allah'ın misafiri. Meritu Allah, Allah. İnsan aldın Dedi ki meşhude giren insan Allah misafiridir adım attım oraya Allah kul Allah misafiridir haşa Allah misafirin boşuymaz şey mi zırtınları gider yani en kıymetli geçen dünyadaki zaman en kıymetli zaman camide geçen zaman mütermemiz hatta aldan evi misafire müterem var. Erandım bu akşam akşamı kılıp burada erandım müteremler erandılar radının izniyle miracı anlatmaya çalıştık. Tabi anlatamadık muhtemelen. Anlatamayız. Bunu anlatamazlar, peygamberler anlatamazlar diye peygamberler. Ama işte her bir karşıya bir bakış da olsa böylece, o atmosfere biraz girmek içerisine onu yaşamaya çalıştık muhtemelen. Elhamdülillah. Yansıyık adım inşallah. Allah muhtemelen inşallah. Allah hepinizin mübarek kalın mübarek eylesin muhtemelen der. Rabbim İslam'a bunu hayırlı mübarek eylesin inşallah. İnşallah İslam alem yolunza parlayacak İnşallah yakıtta mutludur. Çünkü bir şey zırveye çıktı mı on artıp zavura başlar mutludur. İnşallah İslam işten parçalanacak mutludur. Hatta 12 kabir istiyah olurlar, 12 kabir onda mutludur. 12 kabir o bunlara Eğer İslam'ın dış torun olmasın, onlar birine boğulurlar mutludur. Devamlı birine boğulurlar bu Bu devamlı dış sorunları yani savaş ortamı onlar bir atıyor beni mutludur. Onlara ver. İnşallah ise işten parçalanacak muhteremler. Bir zamana geldi inşallah Teala. Allah'a mahsulü lillâta'l-Fatiha.